Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhaba, günaydın. Ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Açık Radyo 94.9'dayız. Kamusla güreşiyoruz. Hızlı şekilde sosyal medya hesaplarımızı atlatalım. Kamusla güreş gmail adresimiz var. Kamusla güreş instagram adresimiz var. Kamusla Güreş e, Twitter adresimiz var. Aktif olarak Twitter'ı da kullanıyoruz. Sonun altını çizelim. Evet, İyisiniz efendim. İyiyim Kerem'ciğim. E, evden e, korona günlerinin uzaktan kayıtları yayınları devam ediyor. E, sevgili dinleyicilerimizden böylece kopmuyoruz. Bayramın son günü her ne kadar benim çok aidiyet hissetmediğim bir bayramsa da gene de bayramın kadir şinaslığı, kutlamaları, birlikte olma halini seviyorum. Diğer kurban halini sevmiyorum. Onu da bir <gülüyor> İyi bayramlar diyelim. Senin İyi bayramlar. Var. Evet, diliyelim. Hatır şinaslık, Kadir şinaslıkla. Efendim bugünkü programımızın destekçisi Kaan Kurt Demire çok teşekkür ediyoruz. Çok sağolsunlar. Eksik olmasınlar. Ee, düzenli dinleyen dinleyicilerimiz anımsayacaklardır ee, ama herkese bir kere daha hatırlatmış olalım. Biz e, korona günleri vesilesiyle geçen yayın dönemi ele aldığımız konuları birden bırakıp e, bu belalı virüsle ilgili sözcüklere geçmiştik. Yeni yayın dönemi başladığı zaman da e, o kadar çok dert tasa hastalığın ardından iyi gelen şeyler başlığı altında bir takım sözcükler seçtik. Hepsi de bir yanıyla koronanın bir tarafından e, teğet ya da doğrudan iç içe geçerek ilintili olarak ilerliyorlar ama e, sokak programları yaptık arda arda hatta birkaç eski programımızı da paylaştık sizinle. Şimdi sokaktan e, alelacele E, eve girdik ve hemen e, yatağa yatık uyuyacağız. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bugün uykunu alabildin mi? Midemci. <gülüyor> e, aldım, aldım. Evet. Biraz geç yaşıyorum ama. Gayet değil iyi mi? geliyor anlamda. İyi, evet. Çok. Kendimimiz şey uyku dediğin gibi. Evet. E, yani bu iyi gelen şeyler başlığında baktığımız zaman e, gerçekten biraz daha iyi gelen kısmına yakın bir kelime gibi duruyor. Bana öyle geldi çünkü genelde iyi geliyor hakikaten insanın biyoritmi açısından, dinlenmesi açısından, huzuru açısından bazı kelimeler daha hani de dengeli olabiliyor. Hani iyi gelen şeyler üzerinden düşündüğümüz için uyku genelde insana iyi gelen bir şey, biyoritmini düzenleyen bir şey diye bir başlıkla başlayayım. Katılıyorum. Isterim. Katılıyorum. Bir yandan sözlüklerimize bakalım istersen. Etimoloji sözlüğüne baktım ben Nişan yanında Pek bir şey yok aslında. Türkiye Türkçesinde geçiyor. Uyu kökenine E, gu eki eklenerek dönüşmüş uyku. Etimolojik anlamda nişan yanda bu var bende. Evet, isme Seki Eyboğlu'nda biraz daha e, derinlikli. E, yani. Evet, sözcük Türkçe, eski Türkçe bir sözcük. E, Udukmuş çok daha eskiden sözcüğün e, söyleniş şekli, DL. Benimki mi eski, seninkin mi eski değil acaba? <gülüyor> bu şu anda benimki daha eski gibi <gülüyor> görünüyor. Efendim, bu Uduk'un e, çok çeşitli kullanımları var. E, bu arada isme Seki Eyboğlu'nun Türk dilinin etimoloji sözlüğü say yayınlarından Ee, sözcük yuku şeklinde de e, karşımıza çıkıyor. Uduk, uduk, uyık, e, yuku, yoku, yuhu. Hepsi çeşitli e, Türk dilinin e, kardeş diğer dilleri ya da çeşitli dönemlerdeki kullanımlarında karşımıza çıkan e, sözcükler. Ve hep eş kökenli zaten kulağa gelişi de fonetik olarak aynı. Hatta birkaç eski metinden örnek vermiş Eyüboğlu. Mesela Gülşeni'nin bir şiirinden ''Aşk özüdür çağıran, yuhuda isen uyan'' demiş. Hmm. Uykuyu yuhu diye kullanmış doğrudan. Keza Ruhşeni'nin gene bir dizesi var. ''Dilberin gece hayali geldi, apardı yuhum'' demiş. E, Uykusundan uyanmış sevgilinin e, gelince hayal gözünün önüne ve Fuzuli'den son bir örnek. Burada da yuku olarak geçiyor uyku. Hecr'den mutlak yuku görmez göz, eğlenmez gönül demiş. Yani hicran ve ayrılık olunca e, uyku da gözden gider anlamında. Ee, aynı zamanda uyumak fiilinde e, anlam kökeni olarak incelemiş Eyüboğlu. Gene eski Türkçe tabii aynı uduk kekinde, kökünden geliyor. Udumak e, imiş. E, K ses düşmesiyle beraber e, DY seslerinde dönüşme oluyor. Uyhu, yuhu, e, yuku e, şeklinde dönüşmelerle bu Türkçede de çok olan dönüşmeler bu Y'ler, D'ler, O'lar, U'lar. Sonunda uyhu yuhu uykuya dönüşüyor, o da uyumaya dönüşüyor. Bunun benzeri olan böyle hani yokun yo olması, yuh olması, yu olması gibi benzer sözcüklerde de bu tür değişimler olduğu örneğini vermiş. Bundan dolayı da demiş uduk, uduk, udu, uduh, yuduk değişmeleriyle hep eş anlamlı olarak eski Türkçe'de karşımıza çıkmış bu sözcük. Böyle, Şu an de. aklıma geldi. At, e, birisi radyoyu açsa e, tam Dece bu söylediğin... Nece konuşuyor bunlar diyecek. Söyledi, evet evet, uduk yuduk. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Bir ilgisini çeker de diye düşündüm. TDK'ye evet. baktım Didem'ciğim. Evet, e, uyku yani. isim olarak e, dış uyaranlara karşı bilincin bütünüyle veya bir bölümünün yittiği. Tepki gücünü zayıfladığı ve her türlü etkinliğin büyük ölçüde azaldığı dinlenme durumu diye açıklamış. Gayet iyi açıklamış. E, mecazen ikincil anlamı olarak işte doğada görünen sükunet durumu. E, bir de çevrede olup bitenin farkında olmama gaflet, aymazlık durumu var. Şimdi korona, korona dedik. <gülüyor> ben biliyorsun esnaflık yapıyorum. Evet. E, bu yeni normalleşme denilen süreçle birlikte... E, i̇lk zamanlarda işte dükkanım var işte esnafım takı, takı satıyorum neyse biraz reklama girmiş gibi oldu ama <gülüyor> e, 20 kişiden bir e, iki kişiyi uyarıyorduk hani maske takma konusunda. E, şu an herhalde 10 kişiden 8'ini 9'unu uyarmaya başladık Bu aymazlık farkında olmama gafletle ilgili mecazi karşılığına... Uyuyorlar diyorsun de, yani denklişiyor gibi gel geliyor bana çünkü hastalık hala bitmedi hatta sanırım eee sanırım bir çıkış yükseliş ferahlığında. Evet. E, biraz Ama bir uyku hali ha var bir yandan da. E, bu uyku halden e, bir an önce e, umarım e, uyanık hale e, döneriz diye içimden geçen temenniyi belirtmek istedim. Ümit. Evet, ümitimiz. Ümit. ümitimiz. Evet, ümit. <gülüyor> Efendim bu uykunun sözlük ve mecaz anlamları bu anlamda gerçekten ilgi çekici. Yani uyku e... Uyku uyuma, gece olup yatağımıza girdiğimizdeki uykuda e, olumlu anlamlar Kerem'in programın başında söylediği gibi çok ağır basarken e, mecazi anlamdaki uyku da e, bütünüyle olumsuz anlamın ön plana çıktığı. Hmm, değil mi? E, evet, bir hal. Ayakta uyuyorsun. Evet yani o en hafif hali aslında senin dediğin gibi şu an çok güncel olan koronaya, hastalığa, virüsün hızla bulaşmasına dönük uyku hali aslında insanın herhalde her şeye karşı yani içinde bulunduğu toplum, insanlar, siyaset, yöneticiler, çevre, dünyanın hali yani insanın bilinçli olma halinin tam tersi bir noktada duruyor bu uyuma hali görmeme hali, bilimsizlik hali, e, hatta uyan denir hep o ikincil sözlük manası dışındaki mecaz manada bu, bu uyanma mali pek çok konuda karşımıza çıkıyor. E, uykunun yatıp uyuduğumuz haline baktığımız zaman aslında bir ihtiyaç olduğunu biliyoruz uyumayan insan yok çok az uyuyan var işte insomnia diye bir şey var hatta filmi var uyuyamama rahatsızlığı Gene de çok küçük uyumalar söz konusu çünkü vücut uykusuz ayakta duramıyor. Ama sen evet. şeyden bahsediyordun Kerem, yani uykuyu öyle görmeyenler de var diyordun konuşurken e, tabii, program hani öncesi. Hayattan çalınan bir zamanla uyku diye bir e, soru vardır hep gündemimizde. Karşılaşmışsındır. İşte o çok. Bu günlük, günlük hayatta bu sık sık... E, Tartışılan bir mevzu aslında ama neticesinde insanın bir biyoritmi söz konusu. Bu günlük biyoritminin de karşılanması anlamında, düzenli işlemesi anlamda daha doğrusu günlük 7-8 saat öneriliyor doktorlar tarafından. Evet, ihtiyaç ee, yani. Evet, öyle bir, bir durum o. E Bu 8 saat muhabbeti de çok vardır. Hatta işte kişiden kişiye değiştiği de artık yapılan bir takım deneylerle kanıtlanmış durumda. Evet bazı insanlar biraz daha az uykuyla yetinebiliyorlar. Bazıları 8'den biraz daha fazla. Tabii ki bebeklerde ve çocuklarda daha fazla uyku ihtiyacı olduğu açık. Ama şey ben o uykunun bir zaman kaybı olduğu, hayattan çalınan bir vakit olduğunu savunanlardan değilim kişisel olarak. Kesinlikle Zaten kesinlikle bir karşılığı ihtiyaç. var. Hayattan çalınan zamanla bu uykusuzluk halleri, işte bu insomniya, günlük ya, dile uzanan işte uyuyamadımlar, çok uyumuşumlar, işte uykum kesik kesik diyenler İşte o kötü rüyalar gördüm diyenler aslında bu uyku ritminin düzenli olmamasıyla da ilintili, sağlıksız olmasıyla da ilintili. Buna da bakmak lazım belki. Evet, yani evet. E, sonra ele aldığımız bazı bahsedeceğimiz sözcükleri daha derin olarak e, inceleyeceğiz. Devam edecek uyku programı. E, birkaç program daha. Ama şimdi sözcüklerden bahsedeceğiz hiç değilse. Yani melatonin e, uykuyla birlikte mutlaka ele alınması gereken bir sözcük. E, malum melatonin e, salgılandığı zaman uyku geliyor ve özellikle saat gece 11 ile 2 arasında e, salgılanıyor ve o dönemde uyumanın hayli önemli olduğu söyleniyor. Her ne kadar yani söyleniyor demeyelim. Gerçek bu. Her ne kadar işte insanlar ikiye ayırmaya çok meraklıdır ya bir takım söylemler. İşte çalı kuşları, erken uyananlar, baykuşlar, gece ayakta durmayı sevenler. Bazı insanlar gece daha verimli çalışırlar ya da gece eğlencesini severler ama uykunun ve vücudun ritmi değişmiyor aslında. Yani o 11'de melatonini E, ve vücudun yapılanması, onarılması, e, pek çok organın e, yavaşlayıp dinlenmeye geçişi e, herkes için geçerli. Hatta tam e, buraya gelmişken ben o evrelerden de bahsedeyim. E, bahsedeyim. Dört evreden e, söz etmek mümkün. E, Birinci evresi uykunun uyku ile uyanıklık arası olan ve çok çabuk e, bir dış etkenle hemen uyanılabilen e, evre. E, i̇kinci evrede e, kalp ritminin, e, kan basıncının, e, beyin dalgalarının e, düştüğü bir evre söz konusu. İstirahatin e, yoğun olduğu, neredeyse uyku sürecimizin yarısını kapsayan bir evre bu ikinci evre. E, üçüncü evrede tüm bedenin işlevleri artık iyice yavaşlıyor. Hatta böyle kasların e, neredeyse hiç e, bir hareket e, kabiliyeti kalmıyor denebilir. E, ve onarımın başladığı bir süreç bu. E, şimdi aslında bebeklerde e, uyunduğu zaman büyüme hormonu, yani çocuklarda da tabii büyüme hormonu salgılanıyor. E, fakat yetişkinlerde de devam eden bir şey, cilt de geceliğin yenileniyor. Tabii yaştan yaşa değişen bir yenilenme bu ama e, sonuçta uyku yeniliyor. E, senin demin dediğin gibi e, hani uyumadığı zaman daha sinirli, stresli olunması gibi bir şey söz konusu zaten vücut rahat olduğu zaman uyuyabiliyor. Hep bize rahatlıkla dinlenmeyle onarmayla ilgili şeyleri anımsatıyor. Son evreyi de atlamış olmayayım REM dediğimiz aslında bu hızlı göz hareketleri ifadesinin İngilizcesinin baş harfleriyle oluşmuş bir sözcük. Etkili rüyaların görüldüğü beynin aslında bu açıdan uyanık gibi olduğu Tam bir uyanıklık değil ama e, bu da dördüncü evre. O Dönle, zaman... Parçaya geçelim diyorsun. <gülüyor> evet, evet efendim e, Ajda Pekkan'dan dinliyoruz. Uykusuz her gece. Açık Radyo 94.9'dayız. Tam böyle hallerinden, dinlenme hallerinden bahsederken Ajda Pekkan girdi uykusuz her gece dedi. <gülüyor> Bir uyku, oldu. bir uykusuzluk gidiyoruz. Evet. Hani evet. Aslında felsefi anlamda baktığın zaman uyku hep tartışılmış. Yani e, bir yandan e, bir ölümü de çağrıştırmasıyla birlikte bir yandan huzuru da çağrıştırıyor. E, aslında sorunlardan uzaklaşma, rahatlama, o huzurlu dinginlik anlamında uykunun bize e, katkıları sonsuz. Ancak bir yandan da bu sorunlardan günlük hayatımızdaki koşturmalardan kaçamama haliyle iletili. işte rüyalar, kötü rüyalar özellikler, karabasanlar da görmüyor kabuslar. değiliz. Kabuslar evet. Kabuslar görmüyor değiliz. Çok iç içe. içe gene, e, iyi söyledin. İç içe geçti gene. Hem olumlu hem olumsuz yanı. E, neyi Ay. olumlu olarak ele alsak hep böyle madalyon iki yüzlü. E, sonuçta Ee, uyku gerçekten bir kaçış, aynı zamanda depresyon uykusu denilen bir uyku var ee, hmm. ve günlük hayatın hem vücutsal hem zihinsel bütün yorgunluklarından da gerçekten kaçabildiğimiz bir evre ama bir yandan da e, rüyalarla ve o huzursuzluğu uykuya taşıdığımızda e, vücut. Da, e, kalan etkilerle birlikte kaçış da gerçekleşmeyebiliyor. Hepsi iç içe. Yani ne çıkardık şimdiye kadar? İşte ihtiyaç dedik. E, günlük yaşanan e, hayattan çalınan bir zaman mı dedik? Evet dedik. Hmm. Hayır dedik. İşte diyenler var. E, tabii ki dinlenme e, uyku çok belirgin bir biçimde. Tabii bir yandan, huzur dedik. Huzur Ölümle dedik. Ölümle yaklaşan bir hali var. Ondan bahsettik. Zaten sonsuz Biyat... Deniyor evet. ölüme. <gülüyor> evet. yani Uyku bir yandan işte tırnak içerisinde enlerin yaşandığı bir hal aslında işte en dağınık halimiz yandan, belki en gerçeküstü halimiz değil mi? Hani Rüyalardan rüya, ötürü hı. Hmm. En belki en özgür halimiz. En rahat Pecmur'de, halimiz. Pecmürde halimiz. Pecmürde'ye de baktım bu arada Fransızçadan geliyormuş. Benim de sık sık kullandığım bir kelimedir. Ha Fransızçadan mı geliyormuş? Evet. Hı -hı. evet. Ee, tabii ki tembelliği de çağrıştırıyor zaman zaman. Fazla uyuyanlar e, öyle uykuları vardır bazı insanların buna fırsat bulabilen. Ee, tabii, i̇klim koşulları da e, bu belleyici oluyor. İşte Birçok ülkede e, siyasi yapılıyor. Siyasla evet. ilgili ilginç notlarım var onları paylaşacağım sonra e, evet. söyleriz. Bir de, Detaya gelince. Fiiller var tabii hani uykuyla ilintili değil mi? İşte uyumak, uyuklamak, kestirmek, kestirmek şekerlemek, şekerleme yapmak, zıbarmak, işte evet. sızmak, dalmak gibi. Evet, hepsi uykuyu karşılayan şeyler, İçi geçmek, onun da iki Hı -hı. anlamı var aslında ama bir yandan ben sözcükler deyince uykunun sonuna getirilen, bileşik sözcük yapılan fiillere baktım, ilgimi çektiler hali? Bu uykunun ne kadar etkili olduğu, yakalanamaz ya da derin bir şey olduğu ile çok ilgili sonuna gelen ekler. Yani uyku kaçıyor mesela ya da geliyor ya da tutmuyor. Hı -hı. İşte uyku getiren şeyler var ya da gidiyor uyku, ee, açılıyor, ee, uykuya dalınıyor, uykuya varılıyor, <gülüyor> ee, varılıyor mu uykuya? Varılıyormuş, ben de ben de şaşırdım. <gülüyor> ha Hatta uykuya bunu... varmak. Evet uykuya varmak, ben ilk defa duydum çok toşuma gitti. Ben de Ülümak duymadım, yöresel gibi belki. Şimhine, sessizlik, hareketsizlik içine girme, yöresel diye tanımlamamıştı TDK. Değil. Evet, müpte varma pek. Hoşuma da gitti. Evet, güzelmiş. bir uyku bastırılıyor sonra falan. Böyle o dediğim gibi aslında çok güçlü oluşuyla ilgili bir şey ve direkt uykuyla alakanı eee bir takım davranışlar, alet Edevat, tavır gibi sözcükler giriyor devreye. E, tabii ee, uyumak için tasarlanmış günlük hayatımızda birçok eşya var değil mi? Yastık, ee, yatak, şey, yorgan. Yani. Tabii. Bebekler için sineklik. Biliyorsun <gülüyor> bebeğimiz <gülüyor> oldu. Bebeği <Uyuyan> olan birini <gülüyor> Evet. Uyuyan güzeller. <gülüyor> uyan bebekler çok muazzam gerçekten hayvanlar olsun, uyan yavrular olsun. Onları izlemek inanılmaz ama bir yandan evet. da Bebeklerin de e, uyku düzenini sağlamak için ebeveynlerin e, bazı işte ritüelleri var, e, bazı kullandığı eşyalar var, İşte uyumayan bebekler var. Hani çok sık sık e, günlük, evet. günlük hayatta çok karşılaştığımız bir şeydir. Işte. Hatta ebeveynler arası bu böyle konuşma, muhabbet unsurudur. İşte, ayağında az bebek uyuyor, mi salladı bütün de, gece ya. denir. Evet, az Ya az yani. genelde uy uyku saatiyle ilgili konuşulur. İşte bizimki işte 5 saat uyuyor. Seninkisi çok iyi uyuyormuş. E, uy uykusunda çok ağlıyor. Birden kalkıyor. İşte bağırarak evet, kalkıyor. E, e, yani ayrılmaz eşyalar, bir parçası. Değil mi? Bebek evet. muhabbetinin doğru. E, eşyalar artık artık hayatımızda yok belki ama beşik var tabii. Değil mi? Evet, beşik e, var. E, Hı -hı. Ee, gene beşiğe be benzer ya beşik hala var. Bütünüyle kakmadı tabii var, ama tabii, tabii. sallama hali dediğimiz gibi ayağında mı salladın denir bir gündüz uykulu olan kişiye bebeği. Ee, bu kadar Hı -hı. bebek muhabbetine tabii bir ninni demek gerekiyor. İler programlarımızda bir ninni çalarız herhalde Keremcim. Çalarız. <gülüyor> çok uygun. E bu konuda sonra... tecrübeli ninnilerle ilgili Spotify'dan tut birçok e, YouTube'da hayli Geniş reportuarlar var. Nini dinledim diyorsun. Evet. <gülüyor> ben için. Evet. evet. Klasik müzik vesaire. Evet efendim e, tabii uykunun e, çok hemen yakınında giden horlamak, esnemek, e, uyanırken esnemek, horlayanlar horlamayanlar, horlamayı engellemek için yapılan şeyler, buruna takılan bantlar hep uykunun bir parçası. Hı -hı. E, Lucid Dreams diye bir şey var. Kırmıyormuş e, ya. Açarız onu, şimdi sadece Olması. kısa bir tanım yapayım, evet hani bir takım ifadeleri, kökenlerini, onunla ilgili hikayeleri daha sonraki programlarda açarız demiştik ama bu lucid dreams rüyadayken rüyada olduğunun farkında olma hali, hatta bununla ilgili... Bir takım şeyler var işte hani rüyada işte saate bakmak, birine bir soruyu sorup aldığın yanıttan rüyada olduğunu anlıyorsun ve ona göre davranıyorsun. E, bu duruma lucid dreams deniyormuş. E, lucid keza, dreams. U, u, evet lucid dreams. E, rahatsızlıklar var uyku ile ilgili işte uyku apnesi gibi. Ya hmm. da bu rahatsızlık mı diyelim bilemiyorum ama diş gıcırdatma uykuda pek çok insanın özellikle İçinlik belli bir stres evet. Evet, yarattığı broksizm deniyormuş buna da Kerem'ciğim. Hmm. Ee, Uyku ilacı kullanılır sık sık uyuyamayanlar değil mi? Evet ilacı var. Ee, bir de e, uyur gezerler var. E, uyurken evet, yürüyenler, kuş. konuşanlar. E, uyur gezerin de e, Osmanlıcadaki karşılığı çok hoşuma gitti. Şairane bir e, ifade. Sair filmenam e, imiş. E, keza kış uykusu var. Kuş uykusu var. Eee uy Kuş uykusu böyle çok tetikte hemen uyanan uykusu evet, hafif o. olanlara, derin olmayanlara deniyor. Tam tersi çok derin olanlara ölü gibi uyuyor denir. Gene ölümle bir bağdaşma söz konusu. Gene bu çok uykusu bölünmeyenlere top patlasa uyanmaz denir. Efendim, benim çok sevgili bir arkadaşım var üniversiteden. O hep böyle anara anara uyudum diidemcim derdi. Böyle bir ifade var mı, ona mı ait bu ifade acaba Kerem? Ben ilk defa duyuyorum anara anara. Demek ki gerçek bu şey mi, keyif alarak mı, horlayarak mı? Nasıl anara anaradan kastı ne? Yani böyle hiçbir şeyi duymadan ağır günahcımın da kulaklarını çınlatmış olayım böylece <gülüyor> e, artık ofurdana, pofurdana e, uyumalar eee demek ki yok hani sen de hiç duymadığına göre ben ondan o kadar çok duydum ki acaba dedim böyle bir ifade var Doğru, mı? O konuda bilmiyorum can benim duymamış olmam onun olmadığı anlamına gelmiyor tabii. Duyma şekilleri mi? var. Şimdi öyle deyince aklıma geldi işte sırt üstü, yüz üstü Ay Günay herhalde hepsini birlikte yaptı. Yüz üstü, ayakta, düşerek. <gülüyor> Çok sevgilerimiz iletelim kendisine. Programımız da bitti bu arada. Evet, sonuna geldik. <gülüyor> sevgili Feryal bu arada yayın masasında teşekkür ediyoruz. Bizi uyarmadan biz programı bitirelim. Evet, teşekkür ee, sevgili dinleyicilerimiz, güzel uykularınız, tatlı rüyalarınız olsun. Uykularınız bölünmesin. bölünmesin. Güzel bir ülkeye, güzel gerçeklere uyandığımız günler görelim. Hoşçakalın, iyi haftalar. İyi haftalar. Kamusla Güreş. Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözcük çalışması. Hälsningar till alla som har följt oss. Vi är en av